Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. İnsan kaynaklı hava kirliliğine bağlı olarak ortamdaki parçacıkların yani partiküllerin artışının en ciddi etkilerinin akciğer kanseri ve solunum yollarına bağlı hastalıklar ve bu hastalıklar nedeniyle ölüm olduğu biliniyor. Partiküllerle ilgili sağlık sorunları ilk ortaya konulduğunda 1970'lerden bu yana pek çok kez gündeme geldi. PM10 olarak bilinen boyutlu 10 mikrometre olan partiküllerin akciğerin en derin bölümü olan hava keseciklerine kadar işleyerek sağlık sorunlarına neden olduğu biliniyor. Organlar arasında gaz geçişleriyle aktarılabilen daha küçük parçacıkları izleyen PM2.5 partikül miktarı ise yeni yeni takip edilmeye başlandı. İşte Çin de PM2.5 düzeyindeki yeni izleme standartlarına geçiş yaptı. En küçük ve en tehlikeli kirletici maddeler bu hafta itibariyle 74 büyük Çin kentinde PM2.5 düzeyinde ve daha geniş izleme standartlarıyla takip edilerek günlük raporlarla yayınlanmaya başlandı. Şimdiye kadar PM10 kapsamında partikül boyutu kükürt dioksit ve azot dioksit miktarlarını belirlemede kullanılıyordu. Çin Çevre Koruma Bakanlığı PM2.5 ile birlikte ozon ve karbon monoksit oranlarını da standart takip aldı. Hava kirliliği yani partikül madde artışı Greenpeace'in yayınladığı bir rapora göre Pekin, Şangay, Gangsu ve Xi'an'da tahmini 8572 erken ölüme neden olmuştu. Yani erken derken herkes ölecek elbette onun için öyle deniyorlar ama yani işin kısası hava kirliliğinden insanlar kırılmış. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi'nin de araştırma görevlisi olan Doktor Barış Gencer Baykan, 1998-2012 arasında ilerleme raporlarından yola çıkarak Türkiye'nin çevre mevzuatının Avrupa Birliği çevre mevzuatıyla uyumlaştırılmasını değerlendirmiş. Baykan, 1998'de yayınlanan ilk raporda Türkiye'nin çevre mevzuatının standart izleme ve gerekleri ve ölçüm yöntemleri bakımından Avrupa Birliği'nin çevre mevzuatından çok farklı olduğunu ve Türkiye'de çevre koruma düzeyinin arzu edilenin çok uzağında yer aldığını tespit etmiş. Komisyon bu tarihte Türkiye'ye çevre ile ilgili yasaların Avrupa Birliği'ne yakınlaştırılması ve bunun için ulusal bir plan hazırlanmasını önermiş. Çevre konusundaki çabalar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum için diğer alanda da gösterdiği çabalarla da paralellik gösteriyor. Ve 2002'den sonra reformlar ne kadar sınırlı olsa da hız kazanıyor. Reformlar arasında Türkiye'nin 2003'te nesli tehlike altında olan yabanî flora ve faunanın uluslararası ticareti yani CITES sözleşmesini kabulü, Avrupa peyzaj sözleşmesini onaylaması, Cartagena Biyo Güvenlik Protokolü'nün imzalanması, kimyasallar alanındaki Montreal Protokolü ve 2004'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin onayı izliyor. 2009'da da Türkiye'nin Kyoto Protokolü'nü geç de olsa imzalamasıyla birlikte Aralık 2009'da açılan Avrupa Birliği çevre faslı ise o tarihten beri ilerlememiş olduğu yerde saymış. İlerleme raporlarında ise özellikle enerji altyapı projelerinin çevresel sürdürülebilir diye olumsuz etkileri sürekli konu edilmiş. Evet Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nden araştırma görevlisi Doktor Barış Gencer Baykan'ın araştırmaları böyle diyor Avrupa Birliği'ne entegrasyonun sürecinde çevre konusunda. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Afşin Elbistan Kömür Havzası'nda 8 bin megawatt kapasiteli elektrik santrali yapımını içeren hükümetler arası bir anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, törende yaptığı konuşmada yerli kömürde gelecek 11 yıl içinde 18 bin megawattlar seviyesinde güce ulaşılmasını istendiğini, yeni yapılacak santrallerinin en büyüğünün Afşin Elbistan'da olacağını söyledi. Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın hayata geçmesiyle bölgede toplam, 10-12 milyar dolarlık yatırım yapılarak yılda 85 milyon kömür çıkarılarak 45 milyar kilowatt saatlik enerji üretimi planlanıyor. İklim değişikliği ve küresel ısınmada başrolde bulunan en büyük fosil yakıt olan kömürün kullanımında planlanan 49 termik santralle Türkiye dördüncü sıraya yükselmiş olacak. Kömürden uzaklaşmamız gerekirken ve yenilenebilir enerji projelerine imza atmak gerekirken Gezegenin alarm zilleri çalarken kısa vadeli çıkardığı için politikacılar çocuklarımızın gireceğini karartıyor. Nerede basiretli politikacılar? Biz olumlu bir haberle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Concord kentinde küçük boy pet su satışları tamamen yasaklanmış. Bir ocaktan sonra yürürlüğe giren uygulamayla 1 litreden az şişelenmiş su satılması yasak. Uygulama su savurganlığını azaltmak ve musluk suyu kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 yıldır sürdürülen kampanya sonucunda elde edilmiş. Yasağa uymayanlardan da 50 dolar ceza kesilecek. Concord kentinde yasaklama getirmesi için kampanya yürüten Gene Hill, New York Times gazetesine verdiği demeçte bu kararname ile bir defalı kullanımla tüketilebilen şişelenmiş su alımlarının sınırlandırılmasını hedefliyoruz. İnsanların alışkanlıklarını değiştirmesine yardımcı olmak için onların şişelenmiş su alımından caydıracak ve mevcut birçok farklı seçeneğe yöneltecek politikalar uygulanması gerekiyor dedi. Hill yürüttüğü kampanya için büyük okyanusta plastik atıklarından oluşan Bir ada oluşturduğunu söyleyen torunundan esinlendiğini söylüyor. Umalım bütün Türkiye'de de küçük boy peç şişeler tamamen yasaklanır. Restoranların bunu zaten kullanıyor olması kabul edilebilir bir durum değil. Bu kadar su tüketiminin olduğu bir yerde restoran gibi en azından sürahide damacadan, damacanadan gelebilir sular. Daha da iyisi tabii ki musluk suyu. Peç şişesiz, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan, Uygar Özesmi Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.